94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. benim İmiç Ben de Ömer Madri. Ve destekçimiz Eren Çeliğ'e teşekkür ediyoruz. Evet bugün bir konuğumuz var. Özel bir konuğumuz var. Gizem hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Gizem Akan e, bayağıdır. E, Açık Yeşil'de de hep Gizem'den haberler vermiştik. Şimdi nihayet karşımızda e, ve konuğumuz e, ne kadar oldu Gizem döneli? Ben neredeyse 3 hafta oldu döneli. Evet. E, Güzel diyor. E, hoşken, Alışmaya hoşken, çalışıyorum <gülüyor> gerçekten. İzemi <gülüyor> hatırlı yani hatırlatmamıza gerek var mı bilmiyorum ama Greenpeace aktivisti ve Rusya'da iki ay kadar galiba kaldınız değil evet, mi? Evet, 64 gün tutuklu kaldım. Evet. Biraz baştan bir hatırlatabilir misin Hı -hı. neler oldu neredeydiniz her şeyden önce geni neredeydi? Biz Berunt denizindeydik yani Norveç ile Rusya arasında bir yerdeydik. Bu Gazprom şirketine ait bir petrol platformu vardı. Buna eylem yapmak için gitmiştik. Bu şekilde başladı her şey. Gittiğimiz andan itibaren sahil güvenliğin şiddetiyle orada karşılaştık. Bize ateş açıldı. Botlarımız kesildi. Bıçaklarla patlatıldı. Ne ee, kadar kaldınız o bölgede? Gemi ne kadar? Eylem ne kadar sürdü? Eylem aslında bakarsanız belki bir saat. Yani biz bir süredir o bölgedeydik zaten. Norveç taraflarındaydık. Yani Belki iki aydır. Ama bu platforma hani çok olmamıştı o bölgede. Gittik. Sabah erken saatler dört buçuk beş gibi oraya gittik. Gittiğimiz anda zaten sahil güvenliğin bu tepkisiyle karşılaştık. Ve hemen geri dönmek zorunda kaldık. yani botlarımız patlamıştı. Sonra tırmanıcılar vardı iki tane. Onların ipleri kesildi. Alındı. Onlar ilk o zaman gözaltına alındı o iki tırmanıcı zaten. Öyle olunca da böyle bir şiddetle karşılaşınca biz de eylemi bitirdik. Yani ve onlar, hemen gemiye döndük. Onlar bir bayağı bir hayati tehlike de atlatanlar tabii, oldu tabi tabi Tabii tabii. Yani, yani üstümüze doğru ateş açıl. ...botlara hem suya Hı. ama... ...bir de orada çok çalkantılı da bir deniz hani her şey olabilirdi bize ve de gelebilirdi. çok soğuk da tabii. Evet buzlu. çok soğuk biz ve biz videolarda gördük ve dehşete kapıldık yani. Evet orada. yani bir taraftan platformdan su sıkılıyordu... tabii tazikli su evet, değil Evet ...tazikli su aynı zamanda hani sahil güvenlik. Amaç neydi? Yani platforma tırmanmak mı? Yani Eylem başarıyla Greenpeace olsaydı... evet bir Greenpeace eylemi platforma çıkılacaktı işte birkaç tırmanıcı pankart açacaktı ve buydu yani biz oradaki tehlikeye dikkat çekmek için zaman Greenpeace'in yaptığı türde eylem ki geçtiğimiz yılda aynı platforma eylem yaptı. Yapılmıştı, Greenpeace ve hiçbir şey. evet. Ama orada da Kuminaydu ciddi bir yani düşlü, evet. düşmeye <gülüyor> bir yakın bir fazla evet. da tecrübesi, tırmanma evet, tecrübesi evet. yok evet. zaten. Ama yine hani Rusya'nın böyle bir tepkisi olmamıştı. Evet, i̇şte, evet. Tutuklama olmadı ama bu sene böyleydi. Çok büyük, aşırı tepki gösterdi. Bölgede ne kadar kalmıştınız toplam yani o, o Berend Denizi civarında? Ee, ya ben bu kampanyaya Temmuz'da katıldım. Amsterdam'dan çıktık ve Norveç'e gittik. Yani Norveç'teki evet, evet yerel gruplarla yine petrol aramalarına karşı birlikte Greenpeace çalışmalar yaptı. Daha sonra hep Norveç'teydik aslında. Hani bir de sismik araştırma yapılan gemilere gittik, geldik. Hani bir açığa gidiyorduk. işte belgeleme, fotoğraflama tekrar Norveç'e karaya. Bu şekilde hani neredeyse bir hikaye ay geçirdik o bölgelerde. Bir de bu e, olayın olduğu yer uluslararası sular. Tabii değil tabii mi? evet uluslararası sular. Bir de böyle bir durum var. Hani bize giz gemiye döndükten sonra da ateş açıldı durmamızla ilgili ama Rus güvenlik güçlerinin bizi durdurma gibi hak haklı yok çünkü uluslararası sulardayız. Bu nedenle de durmadık aslında. Yani onları dinlememiz gerekmiyordu. Çok da i̇şte... tuhaf bir şey. ironik olan taraf şu yani eski bir uluslararası hukuk mürekkebi yalamış biri olarak Hı. beni en çok çarpan noktalardan biri. ...tam hem suçlu hem güçlü durumunun bundan daha sağlam bir örneğine pek rastlanmaz yani. Biraz Mavi Marmara'ya benziyor aslında. <gülüyor> Uluslar evet, uluslararası sularda uluslararası hukuku ihlal eden insanları, insanları uluslararası hukuku ihlal etmekle suçluyorlar. Yani yeni konuş dili gibi yani. Huligan evet. daha sonra evet. başta evet başta korsan Deniz haydutu hatta evet. yani ki hani korsanlık biliyorsun gemiye yapılan bir suçtur hani gemi olması gerekiyor ki o gemi diye geçmiyor aslında yasal olarak hani yüzen ada platform bu nedenle aslında korsanlık olması mümkün değil ama bizi hep korsanlık doliganlığa kadar zaten suçlama kağıtlarında hep şey yazıyordu hani işte gemi bu işte bilmem ne gemisi diye Platform ama için mi? Platforma gemi deniyordu ve avukatlar, rüslüler hayır bu gemi değil çünkü gemi oldu mu? Belki bir numarası olması lazım hani mevzala ama bandırız. Evet bandır ama gemi gemi dediler sonra ne zaman bizim suçlama kor döndü o zaman kağıt üzerinde o da evet platform diye söyleniyor. <gülüyor> <gülüyor> platform diince de çok yani bizzat gördüğünü belki anlatmanda yarar olabilir çok devasa inanılmaz büyük, gerçekten bir ada inanılmaz <gülüyor> bir şey yani. Çok çirkin, <gülüyor> çok büyük. İnsan yapısı gibi bir şey değil yani. Evet, evet. Ee, sonuçta siz e, yani gözaltına alındınız e, ve tutuklamada 30 kişi birden değil mi ilk tabii, anda? Tabii. Ee, i̇lk o süreci bir kısaca tamam. hatırlatır mısın? Neredeydiniz evet, önce? Sonra... Ertesi gün biz eylemi yaptık bir <gülüyor> sabah. Ertesi gün akşama doğru bize helikopterle gemiye indiler ve aslında orada da tutuklandık bize inatlı hayır 19'unda tutuklanmadınız dendi her seferinde ama bizi çok kısıtlı bir alanda yaşadık hani bütün her şey el konuldu geminin konserini onlar el aldı zaten bizi çekerek götürdüler Rusya'ya ve yani bu silahlı adamlarla kısıtlı bir alanda yaşadık yani açık havaya çıkmak yok ama yani bu şekilde gittik maskeli, şey, de değil maskeli silahlı her böyle koridorlarda bekliyorlardı ee, ve Murmanska gittik beş gün sonra ee, orada işte iki gün nezarette kaldık sonra mahkemeye çıkarıldık ve o zaman korsanlıkla suçlanıyorsunuz Ve tabii kaç kaçma ihtim <gülüyor> kaçmamızdan şüphe edildi ya da işte delilleri, delilleri karartma bu nedenle tutuklu yargılanmamıza karar verildi peki siz e, ne zaman e, şeyi düşünmeye başladınız diye sorayım yani sonuçta bir Greenpeace eyleminde hı hı. işte klasik olarak gözaltına alınırsınız hı hı. İşte bir süre sonra Bırakılır bırakılırsınız, bırakılırsınız. <gülüyor> Siz burada bir farklılık var noktasına ne zaman geldiniz? Ya her şey her adımları bir sürprizdi aslında bizim için yani helikopter ilmelerinden biridir ama biz kesin dava düşecek böyle bir şey olamaz diye. Yani iki gün evet nezarette kaldık daha sonra mahkemeyi beklerken kesin biz bu akşam gemiye dönüyoruz Bir de korsanlıkla suçlanacağımızı duymuştuk ama o sabah Putin de bir açıklama yaptı. Hayır bu korsanlık değildir diye. Biz çok emindik yani evet biz dönüyoruz gemiye. Sonra bir anda korsanlık dediler. Yeterli kanıt var ve iki Hiç beklemiyorduk tabii. Ki. Evet biraz da o şartlara da geç. O sırada değil mi? 15 yıl istemeyi. Evet 15 yıl. Ne oldu onu duyunca nasıl bir tepki? Yani siz birlikte miydiniz o sırada? O zaman yani şöyle gene hücrelere koymuşlardı bizi. Bir 10 saat kadar hmm. bekledik ama üçer 4'er kişi aynı hücredeydik. Ya birlikte olduğumuz sürece iyiydik. Yani hmm. sonradan mahkemeden sonra bizi ayırdılar. Konuşmamız görüşmemiz yasaktı. Yani orada yani bir şekilde olmuyorsun ama 2 aysa iki, 15 yılda suçlanıyorsun. O noktada 2 ayın çok da bir... <gülüyor> Ee, yani i̇yi. hep iyi olacağını umduk tabii hani böyle bir saçmalık olamaz zaten 3 gün içinde itiraz hakkı vardı bir de hani hemen onu düşünüyoruz tamam 3 gün sonra itiraz edilecek ve bu şekilde çıkacağız hani her adımda ya da onu bekledik ama Böyle biraz oldu. umutların şey hep oldu, oldu vardı. mu? <gülüyor> ne de olsa hukuk devletti koskola <gülüyor> Yani şöyle oldu mahkemeden sonra hapishaneye gönderildik tek başıma. Ertesi günde o hapishaneden de alınıp ben 3 saat uzakta başka bir hapishaneye transfer edildim. 8 kişi. Tek başına mı? 8 kişiydik. Ama neden götürdüler hiç söylenmedi bilmiyoruz. Orada çok umutsuzluk buldum çünkü ne bir haber dışarıdan ne avukatım gördüm. Onu soracaktım ben de yani haberle e, haberleşme açısından gazete ya da yok, e, rangi, radyo şey. ya televizyon <gülüyor> Hiç <filan gülüyor> hiçbir şey yok değil Hiç mi? Tamam şey istilattan men dedikleri yani dış bağlantı. İzolasyon. Gibi. İzolasyon. İzo Aslında şöyle haftada bir bir gazete alabiliyor ama Rusça ya bir de öyle bir şey var dil nedeniyle yani bizim okuyabileceğimizdir ya da televizyon olsa bile de radyo. Hani... Zaten e, mümkün değildi anlamamız, okumamız. Zaten ilk bir ay mesela kitap da alamadık. Çünkü Rusça olmayan kitaplar izin verilmiyordu. Kontrol ettikleri için. <gülüyor> <gülüyor> e, tamam evet. tecrüt uygulamışlar aslında. Tabii tabii ben ilk ilk beş gün e, bir tecrüt hücresinde kaldım. Yani çok çok küçüktü. Zaten yatak, hemen başucunda tuvalet var, klozet ve kamerayla. İşte o dönem, tam da o dönem hiç haber alamadım. Avukatı da göremedik. İşte... Hani ...telefonla konuşabilirsin demişlerdi... ...izin kağıdı yaz... ...bir hafta on güne konuşursun... ...bunu yazmak istedim ama hapishaneden dediler ki... ...uzakta da buradan yurt dışı araması yapamazsın... ...e ne yapacağım... <gülüyor> <gülüyor> ...ne avukat söylemiyor... ...avukat istedim mi ...yok işte zaten konuşamıyoruz... ...beden diliyle anlatmayacağız... ...avukat neyse ki Türk aynı Rusça'da da avukat... ...bir tek böyle anlaşabiliyordum... ...öyle hiç haber yoktu... ...daha sonra ilk bir beş gün sonra Greenpeace'ten bir paket geldi... ...yiyecek ve hani bazı ihtiyaçlarımız. O zaman evet unutulmamışım ben aslında. <gülüyor> Dışarıda birileri bizim için bir şey yapıyor. Hmm. Tabii ki tabii ki yapacaktı ama o ruh haliyle düşünemiyorsun. yoktu ama Ta sizin bir kampanya olduğundan, olduğundan falan Tabii yani yok. Yok. çok sonradan <gülüyor> fark ettik. Putin'in bu işlerindeki en tecrübeli KGB'nin yetiştirdiği uzman olduğunu hatırlarsak evet. bunları çok iyi bildiğini varsayabiliriz Hı -hı. herhalde. Ama Rusya'da olsa gazeteleri almamak bir bakıma da iyi olmuş denebilir çünkü biz buradan işte takip ediyorduk hı hı. bütün bu macerayı çok yakından izlemeye çalıştık hı hı. ve şeyi düşünüyorduk yani Rusya'da bir muazzam kampanya yürütülmüş medyada. Hı hı. Hükümet yanlısı. Bunlar kökü dışarıda. Ceryanlar bizi Rusya'nın büyümesini, kalkınmasını engellemeye çalışan emperyalistlerin evet, evet. ajanı falan diye. Evet, Belki evet. onları görmeni, görmememiz yani şöyle iyi oldu. Bizim olmuş. Yani. 30 kişinin içine 4 tane Rus vatandaşı vardı Rusça bilen ve hani bazı hücrelerde televizyon vardı. Onlar izlemiş. Daha sonradan anlattılar. Evet aynen bu şekilde yayınlar <gülüyor> yapılıyordu. Yani hani... Dili bilmeyenler görüp ah bizle ilgili haber yapılıyor galiba falan ama aslında ama söyledikleri... Yani. <gülüyor> medya Bizim her yerde <gülüyor> aynı mı yoksa? Kanka medya, kanki medya. Ben <gülüyor> <gülüyor> bir tek Türkiye'de değil yani. Yok, galiba <gülüyor> birazcık daha kötü olabilir Rusya. Yani Rusya bir Türkiye <gülüyor> Evet. <gülüyor> Şimdi sonuçta herkes serbest bırakıldı. Evet. Bir, bir En son ne kadar St. Petersburg'da kalmıştınız? Bir beş hafta daha çıktıktan sonra çünkü biz bir kefaletle... St. Petersburg'daki hapishanede de kaldınız galiba evet. değil mi? Evet, son on gün orada kaldık. Oraya transfer ettiler. <gülüyor> ee, on gün de orada kaldık. Daha sonra kefaletle serbest bırakıldık ama Rusya'yı terk etmemiz yasaktı. En sonunda da afla <gülüyor> Maalesef. O da <gülüyor> onu da çok... ayrıca konuşmalıyız. Ben şeyi de sormak istiyorum. Murmansk'taki hapshane şartları da çok Hı -hı. kötü herhalde, çok kötü. değil mi? Yani fiziksel şartlar çok kötü tabii ki. Yani çok pis, <gülüyor> kırık, dökük. Yani işte camdan çok fazla dışarı zar zor Yani çok kötü. Ama soğuk. gardiyanlar soğuk ilk. Bir hafta çok soğuktu doğalgazla ilgili bir problem vardı yani böyle montla şapkayla uyumaya, uyuyamıyorduk bile çok soğuktu ama sonradan... İşte gördünüz mü Gazprom'a böyle yaparsanız. <gülüyor> e, sonradan yani kalorifer yandıktan sonra o kadar bir de alışıyorsun yani kat kat giyinip yani soğuk çok sorun değildi gardiyanlardan da kötü bir muamele görmedik açıkçası Tabii ki bizim bir Rus mahkumlar gibi değil. Yani herkes bizi izlediğinden, hani mesela bizim insan hakları organizasyonundan biri iki haftadı. bir ya da her hafta ziyarete geliyordu ki böyle bir şey yok yani söz konusu değil diğer mahkumlar için. Dolayısıyla biz biraz daha şanslıydık. Yani ne kadar koşullar kötü olsa da hani insan ilişkileri biraz <gülüyor> iyi oldu. Hiç bir konuşamasan da beden dille böyle gülümstüyo ya da bir şey çok önemliydi o nedenle. Bir de yani. herhalde dışarıda da bir kampanyanın olduğunu Tabii. hani bilmesen de tahmin ediyordun herhalde. Evet ama sonradan avukatla görüşmeye başladıktan sonra az çok o anlatıyordu işte bana hani ne bileyim gazeteler gösteriyordu hani bak böyle böyle oluyor da internetten takip ediyormuş Türkiye'de olanları da aradı çaktı ben yani tabii ki yasaktı bunları almamız görmemiz ama yani çok çok küçük bir bölümü de olsa farkındaydık sana ne zaman mektuplar geldi ilk bir mektup geldiğini tabi tabii tabii çok. mektupları şöyle yani posta yoluyla mümkün değildi çok uzun sürüyor zaten Türkçe olduğumu alamıyorsun ama Avukatım aracılığıyla yine ailem mail olarak atıyordu. Avukatım okutuyordu bana mailleri. O şekilde almaya başladım. Diyebilirim. Belki iki hafta sonra. <gülüyor> Ve sonra tabii dünyanın her yerinden tanımadığın insanlardan sürekli böyle mailler <gülüyor> gelmeye başladı. Evet. Biz de çok... Yani kampanyalar da yürütüldü tabii. Evet. Yani açık bazı arkadaşlarımızın da katıldığı <gülüyor> bütün MİPİS aktivistleri <gülüyor> için sonuçta e, katıldık onlara da yani. şey ne oldu bir tek onu ben e, takip edemedim gemi nerede şimdi gemi hala tutuklu aslında bizim bireysel suçlamalar düştü afla ama dava bir şekilde devam ediyor o neden Rus soruşturma komitesi demiş ki dava tamamen kapanana kadar gemiyi vermiyoruz ne gemiye olacağım? el koydular evet, yani. el ve şu an <gülüyor> haber yok aslında ondan. asıl korsan onlar işte evet. deniz, e, deniz tabii yani bir, bir gemiye sonra. el koymak evet. yani bu uluslararası hukukta kabul edilebilir Hı -hı. bir şey değil bilebildiğim eskiden hatırlayabildiğim Hı -hı. kadarıyla şey, şey ne diyorsun yani bu <gülüyor> Greenpeace'in alışık olmadığı sizlerin hani hiç beklemediğiniz Hı -hı. kadar sert bir tepki göstermesi Rusya'nın e, bunu neye bağladınız ya da sen neye bağlıyorsun işte bunu hani gene aynı tip bir eylem yapıldı bir şey olmadı ama siz buraya elinizi konu sallayarak beni protesto etme gelemezsiniz yani bunu göstermek göz korkutmak ve bence bu olduğunu düşünüyorum yani bundan sonraki eylemleri keser mi sence bu Belki biraz daha Rusya'ya karşı ya bir de Rusya gerçeğini gö görmüşler gösterdiler, gösterdiler. Yani işte. ya en azından şu 30 kişi için bizim için daha da riskli ben sanmıyorum ki yakın zamanda Rusya'ya gidip de böyle bir eylem yapayım hani benim yapacağım eylemlere yani etkilemez hani, ama... Siz zaten orada artık herhalde çok daha riskli durumdasınız. Ama evet, hani evet. diğer örgütler ya da Greenpeace başka bir gemisiyle vesaire herhalde ha. biraz daha fazla düşünecektir. Evet, evet. Yani, yani herhalde ülkenin... tamamen şey, gözdağı verme Tabii. şeyiydi bu değil mi? Evet. Yoksa... Ben buna ilave eden bir ek şey daha düşünüyorum. O kadar büyük bir çıkar beklentisi, kar beklentisi var ki bu buzların erimesinden sonra... Hı hı. ...kuzey buz denizinde altında e, kaynak aramak Hı -hı. işte... ...neyse petrol, maden vesaire... ...bunun tehlikeye düşmesi onları e, deliye döndürüyor herhalde. Evet. Muazzam bir karın... ...yani bütün dünya canlılar adına Hı -hı. ödenecek bir bedeli... ...onlar kar olarak evet, elde fırsat olarak değerlendiriyorlar. O yüzden büsbütün bunun... Böyle de bir ibret olsun. Bizim karımıza hmm. kim göz koyuyor? Bir avuç çoluk çocuk böyle. Maalesef. Aynı olaydan ne kadar farklı sonuçlar çıkarıyoruz aslında onlar. Evet. <gülüyor> Aç gözlü bir şekilde oraya saldık. Yemin senin büyük bir tehlike. Sen aşçı mıydın orada? Evet, mutfaktaydım. <gülüyor> Ama zaten e, şey bunu okuyorsun değil mi? Evet evet ben gastronomi okuyorum. Gastronomi okuyorsun. <gülüyor> Şimdi nedir durum? Geri dönüyorsun o herhalde. Geri her. evet ikinci dönem dönüyorum ama bir yıl uzadı okulum maalesef. Ama bu şey yüzünden uzadı. Evet. Ee, Şeydeki ne kadar zamandır Greenpeace sitesin? Ben bir yaklaşık yedi yıldır Greenpeace gönlüsüyüm. Bu da benim üçüncü gemi turumdu. Daha önce nerelere gitmiştiniz? Daha önce Bak Deniz'deydim aslında. Yani Malta açıklarım bu... Mavi yüzgeçli Hokkinoz kampanyasına gitmiştim. Orada da Fransız balıkçılara saldırısına uğramıştım. Bir botum evet, batmıştı. O, o, <gülüyor> evet. Evet. Orada da e, ağın içinde yüzmüştüm. O da o da çok tehlikeliydi. Evet. Ee, öyle. Ama <gülüyor> bu şeydeki ilk e, Arktik. Evet. Arktik. Şey, Arktik Sunrise'deki ilk şeyimdi. Evet. Daha önce Rainbow Warrior'dan. Rainbow Warrior'dan. Evet. <gülüyor> bu tabii... Şimdi artık belki şeyde konuşmanın zamanı yani en çok tartışılan noktalardan bir tanesi de insanlara herhalde e, yılgınlık aşılamaya yönelik çok ciddi bir şey olarak karşımıza çıktı bu. Yani çok beklenmedik hı. ölçüsüz bir saldırı ve bunu da üstelik de yeni konuş diyebileceğim bir dille de asıl saldırganı da sizleri gösterdiniz. Hı hı. Ama görebildiğim kadarıyla gerek dünya çapındaki kampanyanın bence oldukça ses getiren başarılı bir kampanyaydı Greenpeace değil. Sadece bütün dünyada böyle vicdanlı kesimlerin çok geniş bir ayağa kalkması oldu bu durum karşısında. Hem de yani bizzat eyleme katılanlar sizin adınıza konuşmak haddim değil şüphesiz ama... Gelen izlenim bu, bu işe devam edeceğiz şeklindeydi hı hı. biraz onu konuşabilir miyiz kararlı da yani beni çok gidendiren bir tarafı da bu hı hı. oldu. Ya yani. yani tabii ki işte hani dediğim gibi hani yasal nedenlerden dolayı belki Rusya'da yapamayacağım ama asla bundan vazgeçmiş değiliz bu 30 kişi için de geçerli ve Greenpeace için de zaten hep devam etti eylemleri. ...ne bileyim Gazprom'a karşı bütün ülkelerde. Ve şimdi hatta daha bile güçlü mücadele edebileceğiz. Yani bu gözümüzü korkutmuş değil. Sadece daha güçlü mücadele etmeyi öğretti. Daha tam tersine bir etki de yaptı Evet, tabii herhalde. ki. <gülüyor> tam hesaplayamamışlar ona. <gülüyor> Göz korkutmaya... Yani bu ama hep öyle oluyor gibi. aslında. <gülüyor> Mesela Gezi'de de öyle oldu. Evet. Gezi'de yaptıkları... Yani bizim Aynen. Bileyim, polisin yaptığı baskı insanların şeyini arttırdı evet. aslında. <gülüyor> yani bütün devletler birbirinin aynısı. Kısa bir ara verip devam edelim. Biz daha önce e, Gizem için çalmıştık burada. E, Where have all the flowers gone'ı Peter Paul and Mary yorumuyla. Şimdi bir de Gizem'e direkt çalalım. <gülüyor> Herhalde Flowers günü dinledik. Gizem Akın'la birlikteyiz. Greenpeace aktivisti, Rusya'dan döneli. 2-3 hafta oluyor. Hı hı. E, bu şeyi konuşuyorduk arada. E, Kuzey Kutbunda buzul var mı? Ya ben hiç görmedim buzul maalesef. Yani siz artık dairesin içindeydiniz. İçindeydik. E, ama biz hatta 80 paraleline kadar gittik gemiyle hı. ama hiç buzul görmedim. Bu tabii çok kötü haber. <gülüyor> çok aslında. kötü tabii. Yani biz şu an son 30 yılda yani yüzey alanı ve kalınlığı hesaplandı, yüzde kaybettik Kuzey Kutbundaki buzulların. Ve bu Kormuz da ve... bu da büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Evet, Mesela bu e, artıkteki petrol ve gaz aramanı ile ilgili bir kuruluşun yaptığı sektör raporu var benim elimde. Orada bunu da açıkça söylüyor. Yani şey sayesinde diyor. E, küresel iklim değişikliği sayesinde. <gülüyor> Ee, ne kadar rentable hale geldiğini ve işte dünyadaki toplam e, rezervlerin yüzde yirmisini yaklaşık olarak yani petrol ve gaz rezervlerinin yüzde yirmisini e, petrolün e, daha azı yüzde on üç civarında yüzde otuz da gazın evet, evet. rezervini e, şey yaptığını ve bunun e, yarısından fazlası da Rusya'nın evet. e, alanında bulunuyor. Yani Rus yakıta sahanlığı içerisinde bulunuyor. Biraz siz e, bu eylemi neden yaptınız falan buna bir e, girebilir misiniz? İşte aslında Kuzey Kutbu'ndaki petrol şirketlerinin fırsat olarak değerlendiğini biz çok büyük bir tehlike olarak gördüğünüz için gittik oraya. Hı -hı. Hem e, aslında Greenpeace'in amacı sadece petrol şirketleri değil de Kuzey Kutbu'nun bir koruma alanı olması. Yani hem endüstriyel balıkçılık ayrıca petrol. Tüm aramalara kapatılmasıyla ilgili. Çünkü yani birincisi zaten buzulların erime nedeni iklim değişikliği, küresel ısınma. Ve bu nedenle eriyor ve buzullar eridikçe aslında ısınma daha hızlı artacak. Çünkü hani bir şekilde güneş ışınları yansımıyor. Tekrar geri ve bu, bu tip nedenlerle aynı zamanda tabii ki fosil artın, yakıt kullanımı. Artık yeri besleme dedikleri bütün yani evet. kısır döngüye sokuyor evet. tabii. Çok fena. Ve ayrıca zaten küresel ısınmanın en büyük nedenlerinden bir Fosil yakıt e, bunu da gidiyorlar daha fazla petrol çıkarmak için. Hani biz de buna dur demek amacıyla oradaydık. Aynı zamanda çok riskli bir şey petrol araması ve çıkartılması da hani bir sızıntı olsa ki sürekli oluyor maalesef. Hani hem de çok zor bir bölge. Bir sızıntı olsa belki haftalarca aylarca ulaşılamayacak o platforma. Çünkü buz tutacak belli bir noktada hani kışın. Hani. Ben belki de görmemi dedim biraz da hani Eylül aylarıydı ama sonra o bölge buzla kaplanacak. Ve petrol şirketlerinin böyle bir teknolojisi yok. Yani temizleme gibi Hı. oradaki petrol. Yani birçok açıdan çok riskli, çok tehlikeli. Bu nedenle oradaydık. Evet yani bu da şeyi de ortaya, yani üzerinde sık sık durmamız gereken bir noktayı ortaya koyuyor. Bu eylem Rusya'yla ya da Gizem'in pasaportu dolayısıyla Türkiye ile ilgili değil. Yani bütün canlılar alemine, bütün tabii, ülkelerle tabii. ilgili. Evrensel bir mesele. Tabii daha. hem evrensel bir şey. Zaten hani aslında Kuzey Kutlu bir düşünmemek lazım. insanlar bir de uzak geliyor maalesef evet. ama aslında bu tüm gezegenle ilgili bir sorun. Ayrıca bizim de eylemimiz evet tamam bu sefer Rusya'ydı ama aynı zamanda başka şirketler başka ülkelerde de yapılıyor. Asla Rusya'yla ya da o şirketle ilgili değil. Daha önce de Shell'e karşı evet, bir Shell, eylem olmuştur. E de, evet. de büyük bir kampanya tutuldu. Şu an Shell durdurdu e, aramalarını bir de güvenlik açıkları nedeniyle. Aslında öyle bir raporları yoktu. Şel e, şeyde miydi? Alaska, Alaska açıklarında. Evet Alaska Yeni açıklarında. dönüyoruz diye. Evet araştırma. zaten geçtiğimiz yıl için durdurmuştu. Bu yılda evet devam etti. Bizim de eylemlerimiz tabii ki devam edecek. Şeyler. <gülüyor> Müjdelemiş yani. ha, bu arada bir de e, bir eylem bekleyebileceğimiz bir etkinlik var. Bu ayın sonunda 28-29 Ocak'ta Oslo'da Arktik e, petrol ve gaz zirvesi yapıyorlar. <gülüyor> ben bekliyorum yani e, 28-29'unda olur bir şeyler. Evet, o şimdi diye. tabii bir de şu var yani Kanada gibi ya da Norveç gibi aslında çok tırnak içinde medeni diye bildiğimiz liberal sosyal demokrasinin egemen olduğu yumuşak ülkelerin asıl şimdi bu gözlerini para büyümüş. Ben var, size evet çok de. yumuşak bir rakam vereyim o zaman Kanada ile ilgili. <gülüyor> Kanada'nın Karbon emisyonları 2030'a kadar yüzde 38 artacakmış. Of. Bu tar <gülüyor> sens nedeniyle, yani katran petrolleri nedeniyle yüzde 38 ve bu hükümet rakamı. Hükümet açıklamış yüzde 38 e, e, arttırıyoruz diye. Bu, bu, bu, gururla açıklıyorlar. Tabi tabi. Ne işte böyle. Yani bütün bu şeyler bir, bir ihtirasla para ve kar hırsıyla her şey bitiyor yani. Peki Gazprom ya da Rusya'yı etkileme ihtimali var mı bu eylemlerin sence? Nasıl, senin izlenimin ne yani Rusya'da yaşadın o kadar zaman? Yani... Yani bir beş haftada dışarıdaydınız. Değil mi? Yani evet. Bir miktar, beş hafta yani... Bir miktar şeyi de görmüşsünüzdür kamuoyunu. Maalesef. <gülüyor> Şöyle ki yani hem bizi tutuklamaları da gösteriyor. Yani uluslararası bir çok fazla destek oldu ama ne oldu? Hiçbirini dinlemediler. Yani yine bize afla çıkardı Putin'in. kendi hani size tamam af ver evet. Geçtiğiz. Dolayısıyla evet biraz korkutucu geliyor Rusya'nın durumu o, hani ama, çok o, etkileyen o af ile... <gülüyor> baskıların sonucu gibi kabul edilemez bence. Ya ama yine de hani uluslararası da bir de deniz mahkemesine gidildi. Hollanda hükümeti Ruslar bir e dava açtı. Gemi Onun sonucunda adına kayıttı, evet, değil mi? evet, Hollanda, Hollanda hep, evet. artık sanmaz. Ve o mahkeme kararı da gemiyi ve tayfayı bir an önce bırakın diye çıktı ama Rusya hiç yani mahkemeye gitmedi bile ve yok saydı. Dolayısıyla aslında evet biraz baskıları sonucu bir şekilde bizafa dahil ettiler ama yine de hani ben etkilendim ya da bu eylemlerin sonucu değil ben ya de yapım şekilde yap yani. evet hep, hep durmayı da bir yerden hatırlıyorum <gülüyor> ama neyse <gülüyor> <gülüyor> Sağlam abi <irade. gülüyor> Putin evet. peki e, bundan sonra neler olacak bir de senin planların nedir bunu bırakalım bunu işte, bitirelim benim planlarım okula devam etmek aslında ilk planım. Çünkü zaten uzamışken okulumu bir an önce bitirip yine gemiye döneceğim diye düşünüyorum. Şimdi planım bu. Evet, şey artık çok, çok... çok tecrübeli bir <gülüyor> eylemci olarak. <gülüyor> bir Fransızlardan bir Ruslardan. <gülüyor> Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür Daha sonraki eylemler hakkında edeyiz. tekrar konuşmak tamam. üzere. Konuşur. Teşekkür ederim. Rüştüko. Rüştüko. Açık yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Matran. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.